Kıymetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben ve değerli kardeşlerim birlikte sizlere, Kur'an ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz merkezde olmak üzere, İslam'la ilgili yeni bir bakış açısıyla, sahip olabildiğimiz kadarıyla bilgiyi sizlere arz etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki ben bu programı kendi başıma sunmuyorum. Gerçekten birikimli olan genç kardeşlerim de bana bu programda eşlik ediyorlar ve birlikte sizlere elimizden geldiği kadar Kur'an'ın, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin İslam dairesi içerisindeki yerini anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün sohbetimizde de Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin arkadaşlarından, değerli kardeşlerinden bahsedeceğiz. Yani sahabeden söz edeceğiz. Tabii bizim burada bir levhamız var. Gördüğünüz gibi şu anda boş. Ve biz her sohbetimizin başında bir kardeşimizden daha doğrusu hep aynı kişiden tahtaya bir şeyler yazmasını istiyoruz. Diğer arkadaşlardan da yazma olan isteyebilirdik ama onların yazıları size sunulacak kadar güzel değil. Safa gel. Evet. Bugün şöyle bir başlık düşündüm ben. Allah Resulü'nü hmm. sevdiren sahabeyi seviyoruz. Allah Resulü'nü sevdiren sahabeyi seviyoruz. Sen hatırlatırsın inşallah bir şey eksik kalmaz. Eksik kalırsa onu da elbette ki sen hatırlatacaksın. Evet. Tamam, hocam başım gözümü üstüne. Kıymetli seyirciler, Değerli Kardeşlerim, Her dinin kendine ait, oluşturmuş olduğu zaman içerisinde tekemül eden gelenekleri, adetleri ve örfleri vardır. Ve bu bağlamda yine her din mensuplarının oluşturduğu edepler vardır. Mesela bir küçük örnek vereyim size. Bizim Müslüman geleneğinde, küçük olan çocukların büyüklerinin yanında ayak ayak üstüne atmaları edebe aykırı olarak görülür. Ama başka din mensuplarına gittiğiniz zaman, Hatta yine bizim İslam'a inanmış olmakla birlikte farklı coğrafyalara gittiğiniz zaman çocuğun küçük bir çocuğu mesela 10 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşındaki babasının yanında ayak ayak üstüne attığını görürsünüz. Görürüz. Ama o örte gelenekte normal göründür. Ama bizim kendi coğrafyamızda inanın bana sevgili seyirciler bizim coğrafyamızın edep anlayışı yani bizim milletimizi kastediyorum bizim milletimizin edep anlayışı inanın bana diğer tüm, tüm İslam coğrafyalarından, diğer tüm Müslümanlardan daha derinliklidir ve daha güzeldir. Dolayısıyla bizi oluşturan, bizi Müslüman yapan, bizim sahip olduğumuz bir takım değerler var. Buradan bir örnek vermek istiyorum. Mesela, bizim okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim var değil mi? Biz buna ne diyoruz? Bu iki kapak arası olan kitaplaştırılmış şekline Mus'af diyoruz. Şimdi sizlere ben İslam edebinden, İslam geleneğinden bahsedeceğim. Şimdi farz edelim, bu sizin özel musafınız. Bunu okuyorsunuz, her gün bundan belli bir cüz okuyorsunuz, okuyorsunuz. İşte yıllarca, diyelim 30-40 yıl bundan okuma yaptınız. Sonra öyle bir hale geldi ki, artık bu okunamayacak duruma geldi. Yani sayfalar yıprandı. İşte bazen çok heyecanlı okuduğunuz için sayfalar siz kendiniz yırttınız, çizdiniz kenarlarını. Şu oldu, bu oldu. Artık bu musaf okunamayacak noktaya geldi. Şimdi biz bu musafı ne yapacağız? Artık okunamayacak durumda ya, ciltletemiyoruz da artık. Biz bunu ne yapacağız? Şimdi bizim değerli seyirciler, bizim gelenekten bahsettiğim ya, bizim adetlerimizden bahsettim ya, bizim güzelliklerimizden bahsettim ya, bizim edep kitaplarında der ki, bu okunamayacak hale gelen musafı bir şekilde imha etmemiz gerekiyor. Yani bunu ortaya bırakamayız. Diyor ki bizim geleneksel edep kitapları bunu sobaya atamaz. Yani, sen şöyle düşünebilirsin, ya ben bunu sobaya atayım, yani en güzel şekilde imha olur, hiç kimse bunun üzerine basmaz, yani Kur'an'ın asaletini korumuş oluruz Ya aklına gelir. Ama bizim edep kitaplar diyor ki arkadaşlar, sen diyor, bu Allah'ın kelamını sobaya atarsan soba yakmaktır. Yakmak ile cezalandırmak Allah'a mahsus bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın kitabına karşı bu bir saygısızlık olur. Sen o niyeti taşımasan bile, Diyor ki bu bir saygısızlık olur ama ben bunu bir şekilde yani ortadan kaldırıp ima etmem gerekiyor. Sana bizim edep kitapları şöyle bir şey öneriyor. Diyorlar ki sen bu Musaf'ı ayak basmayan bir araziye gömeceksin. Günümüzde bunu yapmak çok zor. Hatta ben bundan <gülüyor> bahsettiğim zaman sizlere belki bir hikaye gibi geliyor. Yani seyircilerimiz için de ya bu zamanda böyle bir şey olabilir mi? Ama ben şunu burada vurgulamaya çalışıyorum. Bu bizim geleneğimizin bir parçası. Şimdi diyor ki bu Musaf'ı hiç kimsenin ayağının basmayacağı bir yere defnedeceksin, gömeceksin. Niye hiç kimsenin basmadığı? Sonunda diyor ki sen bunu bir yere gömeceksin ama insanlar bunun üzerinden yürülerse diyor bu Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık saygısız olur. olur. O zaman yapacak olduğun ikinci bir şeye daha dikkat edeceksin diyorlar. Ağaçların dibine de gömmeyeceksin. Musaf'ı. Onu niye istiyor bizden? Ağaçların dibine niye gömmeyeceğiz? Çok ilginçtir. Diyor ki Olur ki, insan ağacın gölgesi altına oturmak ister, gelir oraya. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturmuş olur. Veyahut da çok affedersiniz, benim sürekli derslerde de tekrarladığım bir ifade var, değerli seyirciler. İlimde ağır olmaz, ağır eden olmaz. Bu söz çerçevesinde onu diyorum. Veyahut da diyor, ağacın altına insan oturabilir veyahut da affedersiniz orada idrarını yapabilir. İhtiyacını giderebilir. Dolayısıyla farkında olmadan yine bu Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık olur. Bakınız ben neden bahsediyorum size? Yani bizim dünyamızdan çıkmış olan bir değerimizden bahsediyorum. O zaman neye dikkat edeceğiz? Dediği şey şu. Bir, ayak gezinen bir yer olmayacak. İki, dediğim gibi insanların oturacağı veyahut da ihtiyaçlarını gidereceği bir yer olmayacak. Uzret, köşe bir yer bulacaksın. Oraya bu musabı defnedeceksin. Nasıl ama defnedeceksin? Diyor ki, böyle bir çukur kazayım, atayım içine, üzerine toprağa basayım. Yok, bu da yok diyor. Yani, Yapacağın şey şu diyor. İki tane yolun var. Bir, bir ufak çukur kazarsın diyor. Onun içine lahit dediğimiz, hani ölüleri defnetmen iki şekli var. Bir çukuru kazarsın kabri, bir de yandan bir oyuk açarsın. Oraya ölüyü koyarsın. O şekilde yapabilirsin diyor. Yani Musaf'ı o çukura değil de yan tarafına açmış olduğun uyuyu atarsın. Niye? Niye? Niye? Yukarıdan aşağıya indirmiş olmamak için mi? Yok, bilemedin. Niye? Bilmiyorum. Tahmin. Oğlum beni dinlemiyor musun? Ben kime konuşuyorum ya? Bunu beni dinleyeceksin. Bunu bir insan, Olmaz. Bu insan değerinde görüp canlı muamelesiyle muamele etmek gibi. Anlaşılma. İstediğim cevap gelmedi. Oğlum sizi zeki diye getirdik buraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Niye? Hocam yani tahminen hani, toprak biraz çökünce hani, tam olarak biraz daha dibe gider diye. Sen biraz tam olmadı ama neyse anlamış kabul ediyorum <gülüyor> seni. Dediği şey şu bizim edep kitaplarının. Sen şimdi bunu doğrudan o kabre koyarsan üzerine ne yapacaksın sonuçta o çukuru? Örteceksin. <gülüyor> Toprağı doğrudan Musaf'ın üzerine atmış olacaksın. Bunu bile edepsizlik sayıyoruz. Hocam şu anlayışa bir bakın ya. Sen Musaf'ı oraya koyduğun zaman doğrudan toprağı üzerine atarsan bu Musaf'a saygısızlık olur diyor. Yana koyacaksın ki doğrudan attığın toprak üzerine gelmez. Gelmez. Diyelim ki bunu yapamıyorsun. Yan taraf açamıyorsun. O zaman sana ikinci bir yol öneriyor. Oraya kazdın ya. Hani açamıyorsun yan tarafta. Ha, Diyelim ki toprak hocam. müsait değil. Kur'an-ı Kerim'i diyor Musaf'ı koyarsın oraya diyor. Onun üzerine... Yaprak, dal parçaları koyarsın. Bak hocam Yaprak, dal parçaları koyarsın toprağa attığın zaman doğrudan mushafın üzerine gelmez. Yani defnedeceğin, toprağa gömeceğin mushafa bile bir saygı. Hocam, bir saygı. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum size? Ben size sahabeden bahsedeceğim ya, bizim geleneğimizden bahsedeceğim ya. Bir iki örnek daha vereyim size. Mesela biz İmam Buhari'yi çok seviyoruz değil mi? Evet. Tamam. Hocam İmam Buhari senin bir şeyin oluyor mu? Ne oluyor? Hiçbir şey imam hocam? Hiçbir şey ne? Kan mi? bağımız yok. Hiç bir kan bağın yok. Hocam senin var mı hocam? Hayır hocam benim diyor. Sen neredeydin? Aslan hocam Mardinli. doğma büyüme. Kürt müsün? Arap evet, hocam. mısın? Evet hocam Kürt. Ben sana bir şey diyeyim. İmam Ahmedi Hazretleri var. İmam Şafii mesebine çok geri evet. olan. Aynı şekilde mesela e, hadis ilminde çok büyük geri olan İbnü Salah diye büyük bir bilgin var. O da Kürt kökenli. Evet. Sen şimdi onları Kürt olduğu için mi seviyorsun? Yoksa başka bir şey mi? Hayır hocam. Biz niye seviyoruz hocam? Biz Buhari'yi niye seviyoruz hocam? İlminden dolayı. Biz İmam Buhari'yi niye seviyoruz biliyor musun? Bu İmam Buhari dediğimiz insan 40 yıl hocam bazı Peygamber aleyhisselam hadisleri bize ulaşsın diye ne yapmış? Çabalamış. Çabalamış hocam. hocam. hocam seviyoruz. Kopladım. Çünkü Allah Resulü'nü sevdiren sahabeyi seviyoruz. Ya Safa arada bir güzel laf ediyorsun. Şu anda da onu yaptım. Gerçekten böyle. Biz niye seviyoruz hocam? Bizim bu insanlarla bir kan bağımız yok. Bir sahabeyi de Sonraki bilgiler, ben sahabeye birazdan geleceğim. İmam Buhari'yi ben bir kere hesap ettim. Senin ismin gelmedi aklıma. Ahmet Rıfay. Ahmet Ahmetciğim, ben hesap ettim. İmam Buhari'nin bir yolculuğu, kilometrelerini hesap ettim, tamam mı? Eyvallah. Yaklaşık 15.000 kilometre yapıyor. 15.000 iki, iki kere hatta. İki tur 15 kilometre. Bin... ve dönüşü hesap Tabi tabi, içinde. Geliyor mesela. Bugünkü bu geldiği söyleniyor. Bu aradan kalkıyor mesela Bağdat'ta işte ne bileyim bu Filistin'de o bölgeleri geziyor 15.000 kilometre. Bu yolculuğu hocam hayvan sırtında yapıyor, arabada yapmıyor, uçakla yapmıyor. Bir şey dikkat et. Çektiği çileyi bir gözün önüne getir. Bu adam derdine soruyorum sana. Bu adam derdi ne ya? Yani İmam Buhari veya diğerleri bu yolculuğu niye yapıyorlar? Hocam. Niye? niye yapıyor? Allah rızası için bir derdi var değil mi? Evet. Ha, bu din sağlıklı bir şekilde kendi zamanı başta olmak üzere, sonraki kuşaklar hocam sağlam bir şekilde ulaşsın diye. Şimdi ben demek istediğim şey şu, sen İmam Buhane'den bahsederken az önce sana Amidi'den bahsettim, i̇bn Salah'tan bahsettim, biz evet. bunlardan bahsederken biz ne düşünmemiz lazım? Hocam bu insanlar bu dinin çilesini çekmişlerdir, bu dinin çilesini çekmişlerdir. Bakın değerli seyirciler, hanefi mezhebinde çok önemli bir şahsiyet var. İmam Serahsî diye. İmam Serahsî'nin Hanefi mezhebindeki önemi şudur. Hatta şunu söyleyeyim. Bazı mezheplerde o mezheplere can veren, kan veren insanlar vardır. Mezhebe can vermiştir, kan vermiştir. Burada kastedilen şey şu. Bir adam gelir bir çağda o mezhebe öyle bir hareket getirir ki arkadaşlar, değerli seyirciler, o mezhep adeta sanki tekrardan silkelenip ayağa kalkar gibi olur. Mesela İmam Şafii'nin mezhebi için, İmam Şafii mezhebi için iki kişinin ismi geçer. Bir, İmam Beyaki, İmam Beyaki'nin özelliği şudur, Şafii mezhebinin hadislerdeki dayanaklarını bir araya getiren kitap başlığı, evet, evet. daha önceden de var da, ama ansiklopedik tarzda bir araya getiren insandır İmam Beyaki. Hanbelilerde de var hocam, var. Bin Teymiye buna örnek verebiliriz. İkin, tabi ki Allah razı olsun. İkinci olarak Şafii mezhebinde İmam Nevevidir. İmam Nevevi'nin 30 cilttir, sadece mecmu. İmam Şafii Hazretlerinin fetvalarını, dayanakları alimlerin görüşlerini bir araya getirmiştir. Bak. Şimdi Hanefi mezhebine geçiyorum. Serasi. İmam Serasi'nin 30 ciltlik değerli seyirciler 30 ciltlik Mesut diye Hanefi mezhebin hayat veren bir kitabı var. Fıkıh kitabı. İki cilt halinde de onun usul kitabı var 32 cilt. Şimdi bu insan bu kitabı nerede yazdırdı biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Bakın kendisi kitabında söylüyor. Ben diyor bu kitabı zindanın karanlıklarında yazdırdım. Yani kastettiği şey şu, eskiden bazı alimler, kendi idarecileriyle anlaşamadıkları takdirde, idareciler ya halktan korktukları için veyahut da böyle büyük, yüksek bilgiye sahip, çok birikimli bir insanı öldürürsek, ya hakikaten ümmet adına zarar olur, düşüncesiyle aziz kardeşlerim, bir çukur kazıyorlar, buna kuyu hapsi deniyor. Şöyle düşünün, Şöyle 3-4 metreye, 3-4 metre genişliğinde bir çukur düşünün, temel düşünün yani inşaat temeli. 3 metrede yüksekliği olduğunu farz edin. İnsanın oradan çıkması mümkün değil. Nasıl yapıyorlar bu cezayı? İmam Serasi öyle bir insandır bahsettiğim şu anda. Böyle bir çukura hapsediyor onu, sahip olduğu bölgenin yöneticisi, bugün Kırgızistan'dadır kabri, öğrencilerinin kuyu başına gelmesine de müsaade ediyor. Ve bizim elimizdeki 30 ciltlik, artı 2 ciltlik usul kitabı, o kuyudan yazdırılmıştır. Yani yemeğini orada yiyor. Çok affedersiniz ihtiyaçların her türlüsünü anlıyorsunuz siz benim ne demek istediğimi. Orada görüyor. Suyu yukarıdan indiriliyor. Kuyun içerisinde hapis hayatı. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman İmam Şafii'sinden olsun, işte Ahmedi dedimse İbn Salah dedim, işte İmam Serasi dedim. Hocam biz bunlar niye seviyoruz ya? Sana soruyorum şimdi aziz kardeşim, seyirci kardeşlerim size de soruyorum. Bu İmam Serasi bu kuyu 30 ciltlik kitabı yazdırdı. Artı 2 ciltlik usulünü yazdı Bu adamın derdi neydi? İstanbul. Bu dinin hizmetkarı olmak. Bu dinin sağlam bir şekilde bizlere ulaşmasını, daha sonraki nesillere ulaşmasını sağlamak. Peki biz İmam Serasi'den bahsederken, i̇bn Salah'tan bahsederken, Amidi'den bahsederken hocam biz nasıl bahsetmemiz lazım? Saygı ve edeb içersin. Yani. Şimdi biz hocam işin köküne geldik. Bunlar sonraki dönemlerde yaşamış olan insanlardır. Değerli Kardeşlerim, biz o zaman Hz. Peygamber aleyhisselam ashabını niye seviyoruz? Şimdi bu az önce isimlerini saymış olduğum kimseleri biz onlara kıyasladığımız zaman bu sonradan İslam'a hizmet etmiş olan insanların hizmetleri onların yanında düşük kalır. Niye? Çünkü Hz. Peygamber aleyhisselam bunlara güvenmiştir. Bunlar vesilesiyle İslam bize ulaşmıştır. Bakın Hz. Peygamber aleyhisselam İslam'ı anlatmak için onlara güvenmiştir. Aziz Kardeşlerim, şunu unutmayalım. Hazreti Peygamber ile aramızda kim duruyor hocam? Sahabe. Çok güzel. Hazreti Peygamber ile bizim aramızda Sahabe, sahabe duruyor. Sahabe ile Kur'an arasında kim duruyor? Peygamber, Peygamber Efendimiz. Efendimiz. Peygamber Aleyhisselam duruyor. Allah ile Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da aracı Aleyhisselam. vasıta nedir? Cebrail'dir, Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla bir tesessül var burada. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, az Kardeşlerim sahabeye güvenmiştir. Ve sahabileri İslam anlatmak için eğitimci olarak her yere Göndermiş. göndermiştir. Ve biz şunu biliyoruz, bu insanların hiçbir dünyevi beklenti olmaksızın canlarını, her şeylerin İslam için feda ettiklerini biliyor muyuz? Evet. O Biliyoruz. yüzden zaten ashabım yıldız gibidir diyor ya Efendimiz Hocam. Buyur Safa. Hocam e, aslında soracağım sorunun minvalinde gidiyor ama yine de bir sormak istedim. Şimdi e, bizim sahabelere bakışımız nasıl olmalıdır? Biraz da e, konuşmanızı aslında bu yöne çevirirseniz merak ettiğimiz noktalar var. Mesela biz onları putlaştırıyor muyuz? Hani e, Peygamber Efendimiz'i bize... E, Tanıt yani e, ondan olan şeyleri bize aktardıkları Kardeşim, için biz niye sabiyi putlaştıralım ya? Biz Allah'tan başka her Fatiha'da ne okuyoruz hocam? Her Sana Fatiha'da vakit... ne okuyoruz? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyoruz. Biz yalızona şey ibadet ediyorsun. Bizim burada vurgulamış olduğumuz bir şey var. Sen yani yanlış sormam. anlaşılmasın. Ben de mutedil bir yola Oğlum, sahip olmamız gerekiyor diyeceksen merak hocam. etme. seyircilerde de onlar da senden zekidir. Merak et. Onlar da <gülüyor> anlarlar. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen ananı babanı seviyor musun? Eyvallah. Eyvallah hocam seviyorum. Senin ananı babanın hiç hatası yok mu? Var hocam çok var. Hepimizin Ama var. Ama yine ananı babanı seviyoruz. Yine de seviyoruz hocam. Değil mi? Hepimiz ne yapıyoruz? Değer verdiğimiz insanlar var. Atıyor muyuz onları bir takım yanlışlarından dolayı? Hayır. Öyle öyle bir... Diyelim ki sahabe de bir insandır değil mi? Sonuç itibarıyla. Bir insan hocam değerlendirirken ne yaparsın? Bir terazi koyarsın ortaya. Değil mi? Bir terazi koyarsın. Kefesinin birine iyiliklerini koyarsın. Bir tarafına da yanlışlarını koyarsın. Diyelim ki sen anneni, babanı çok seviyorsun. Hepimiz severiz annemizi, babamızı. Annenin de hiç şüphesiz ki senin kalbini kırdığı zamanlar vardır. Senin şahsın üzerinden söylemiyorum. İlla ki vardır. Yani hepimiz için söz konusu olabilir. Babamız için de olabilir. Genelde babalar tarafından olur bu. Olur. Ama biz ne yapıyoruz? Yaptıkları fedakarlıklara baktığımız zaman ya bizim rahmetli olmuşlarsa özellikle bunları hayırla yad etmenin dışında bizim yapacak bir şeyimiz yok. yok. Dolayısıyla bizim buna da vurgulamış olduğumuz şey nedir? İnsan olarak her insanda olduğu gibi, Peygamber Aleyhisselam vefatından sonra da insan olarak, insan olmanın tabii seyrinin sonucu olarak bir takım beşer olarak hatalar içerisine düşmüş olmaları normaldir. Ama biz burada bütünle bakmamız lazım. Kardeşim sen şimdi din osmanlı tarihine bakıyorsun, bir sürü sayıyorsun işte Kanun Sultan Süleyman diyorsun, Fatih Sultan Mehmet diyorsun. Bu insanların hayatlarını teferruatlı bir şekilde okuduğun zaman bunların içerisinde seni rahatsız edecek, ''Ya şunu da yapmamış olsaydı ne kadar güzel olacaktı.'' diyeceğin şeyler yok mu? Muhakkak var. Ama ne yapıyorsun? Bütüne bakarak Kanuniye olsun, Fatih Sultanı olsun, Abdülhamit Han Hazretleri olsun hepsine yönelik bir muhabbet biz sergiliyoruz ortada. Şimdi dolayısıyla bunun üzerinde bir tapınma olgusu dile getirmemiz böyle bir şey söz konusu değil. Biz tapınacağımız zatı belirledik zaten. Dolayısıyla burada böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Az önce ben hem vurguladım. Biz dedik İmam-ı Azam'ı niye seviyoruz hocam? İmam Şafii'yi niye seviyoruz ya? Hocam? hocam niye seviyoruz dedik az önce? isimler saydık. Biz bunları bu dine hizmet ettikleri için seviyoruz. Hatta ben sana şunu söyleyeyim az kardeşim. Bu sahabeler. bizi Müslüman yapmasaydı biz onlar sayesinde Müslümanız. Bunu unutmayalım ha? Evet. Bakın az seyirciler, biz Sahabe sayesinde müslümanız. Onlar müslüman olduğu için İslam'ı kabul ettikleri ve bize ulaştırdıkları için biz onları seviyoruz. Dolayısıyla bizim müslüman olmasak, ben Ne yapayım Ebu Hureyre'yi, Ebu Bekir'i? Veya Hazreti Ömer'i veya diğerlerini radıyallahu anh'a ne yapayım hocam? Benim onlarla ne işim olur? Olur mu bir işim? Olmaz. Dolayısıyla bizi onlara bağlayan şey nedir? Hocam şu burayı daireyi din kabul edin, bizi bağlayan, bizi bir araya getiren şey İslam'dır. İslam'a hizmettir. Dolayısıyla biz bu insanların bu hizmetini görmezsek Allah bunun hesabını sorar ya. Ben size bir iki örnek vereyim az kardeşim. Bak sen sordun soruyu. Ebu Eyüp Elensari. Soruyorum sana. Yani biliyorsun cevabını da yine de sorayım sana. Ver şu mikrofonu. Telaş e... ettim hocam şimdi. Şimdi ben kızma moduna geçiyorum. Ebu Eyüp Elensari. Hocam 80 küsur yaşında İstanbul'a geldi. derdine ne? Söyle bakayım. Hocam şüphesiz ki yani e, dini yani İslam'ı ilahi kelimetullaha dünya yani, her ucuna yani, Aynen öyle. Hı. Ben telaş ettin misin arkadaş cevap verdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam süt teyzesi var. O mu haram? Bu mahrem evet. Silahın var mı? Biliyoruz hocam. Kıbrıs'ta mı? Şu vatandaşa ver istersen mikrofonu Evet. O mu haram kim hocam? Hazreti Peygamber Efendimizin süt teyzesi, Niye sordun ben bunu? Fetih'e çıktığı için. Fetih çıktı Kıbrıs'a. Bravo. Cevabı verdi. Ne hocam ne tak kelimeler. Biraz Korkarak verdin ama sen tamam mikrofonu ver şimdi diye. Sizden korkmamak pek mümkün değil. Diyeceğim şey şu. Bugün biraz kızma modundayım ama aman hocam. Dışarıdan, içeriden değil. Şimdi diyeceğim şey şu arkadaşlar. Ummu Haram, Hazreti peygamber süt teyzesi. Attan düşüyor. Yani Kıbrıs fethediyorlar. Hazreti Osman zamanında Kıbrıs fethediliyor. Peygamber A.S. vefatından 18 <gülüyor> yıl sonra. Bunu unutmayalım. Kıbrıs fethediyor bizimkiler orada attan düşüyor. Ben şimdi soruyorum. Bu bir sahabiye bir azep peygambere görmüş olan zaten Tüsüt teyzesi. Bu kadıncağızın Kıbrıs'ta ne işi var ya o yaşta? Bunu bir hesaba almamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim bütün asab olan muhabbetimizin kökeninde birazdan ayetleri geleceğiz muhtemelen zamanımız kalacak inşallah. Bizim asab olan bizim muhabbetimiz bağlığımızın merkezinde hocam din var, İslam var. Önemli bir olacak hocam. Eksik kalmasın. Değil mi? <gülüyor> Şimdi eee Sahabe efendilerimizin hepsi aynı mı? Aynı mıdır? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ömrünün ömrün sonuna kadar onun arkadaşı olan, onun mağara arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh ile Efendimiz'i bir kere gören sahabinin seviyesi aynı mıdır? Onu Çok güzel ee, bir Hocam, soru oldu bu. Şimdi şöyle e, bu hususta sahabenin Peygamber Efendimiz'e ne kadar e, hürmet gösterdikleriyle alakalı. Hatta son şeyiyle e, ahirete intikalden önceki durumla alakalı. Arkadaşlar birkaç şiir çalışıyor haftalardır. Müsaadeniz olursa hem siniriniz geçsin, bir rahatlayın yani yoksa vallahi döveceğim sizi diyorsun. <gülüyor> <he>. <gülüyor> tamam. Bir okusunlar Kim okusun birkaç Arkadaşım... dakikalık evet. Ahmet Zahit kardeşimiz okusun. Ahmet Zahit şana. o zaman bizi bir şenlendir bakalım. Evet. Çok evet. şenlik değil. Erdem Beyazıt'ın ölüm risalesi. Öyle mi? Ama evet. gerçekten edebi olarak da o anın yaşantısını hani gözümüzde betimleme olarak da Güzel bir şiir Sürpriz inşallah. Oldu ama, evet, evet buyurun. Fiyamber tamam. Efendimizin ölüm anını anlatan. Buyurun. Ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümüne. Mahlukatın var olduğu yüzü suyu hürmetine. Evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, muhabbetin son durağı. Madeni muhabbet ocağının ateşler içinde yatağındaydı. İltica etmişti kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri. Her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu. Aralandı gözleri. Sonsuzluğu kuşatan bakışları süzdü ciğer paresi Fatıma'yı. Süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları dedi. Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı, daldı, uyandı. Son kez aralandı bakışları. Yöneldi bir noktaya. Karar kıldı bir noktada ve dedi: "Merhaba ey refik ala." Olacak oldu. Akıllar kamaştı, kalpler tutuştu. Feryat ve fiyan gökleri tuttu. Çekti Faruk olan kılıcını, sıçradı ortaya. Kim derse o öldü, öldürürüm. Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonrası sıddık olan yetişti geldi, baktı. Baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, aline Ebu Bekir dedi Ey Nas susun kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Hay, hay ve muttur. Ey Nas susun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi. Sevgilinin yüzüne sürdü, bulutlanmış gözlerini. O güzellikler ülkesine baktı, baktı ve dedi. Hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin. Öldüm, Öldün, bir daha ölmeyeceksin. Allah razı olsun ama bir sürpriz oldu. Hocam, yani düet gibi oldu. Sefa'dan ben şim, beklemiyordum. Ahmet evet. Zahid ile Sefa çok çok yıllar öncesinden tanışıyorlar. Maşallah. Ahmet Zahid biraz çalıştırmış Sefa'yı. Sefa'da böyle evet. şeyler yok normalde. Ben de, de. o yeteneği görmüyordum. Onu eyvallah eyvallah hocam ağabeyimize <gülüyor> sağ olsun senelerdir. de şaşırdık. Oğlum <gülüyor> sana iltifat ediyoruz ona hakaret <gülüyor> evet. Estağfurullah. Yani hocam, hocam yeni, yeni olduğu için evet. iltifat edin siz ona. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi senin sorundan kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Asabın hepsi aynı mıydı diye bir soru sormuştun. Öncelikle şunu ifade edeyim. Arkadaşlar hani böyle kırmızının tonları olur ya, şimdi bir kıpkırmızı renk vardı, onun içine biraz beyaz kattığın zaman, biraz açılır, Açın. biraz açılır, biraz açılır, biraz açılır. Ne olur? Diyelim ki kırmızının bir 30 ton, ton olur. Heh, farklı rengi olur. Şimdi ashab-ı kiramı da biz, Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı bir kere gören, onunla oturan bir kelamını işiten veya Hz. Peygamber'in bir hareketini gören insanı bir sahabe olarak kabul ediyoruz. Ama şunu kabul edersiniz, takdir edersiniz ki, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sürekli yanında olmuş, Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminden geçmiş olan bir insan ile bir kere gelmiş Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş olan bir insan elbette ki kıvam olarak aynı değildir. Tabii ki. Bu şuna benzer. Hani şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ya. Devlet hepimize ne veriyor? Vatandaşlık hakkı veriyor. Numarası veriyor, değil mi? Hepimizin TC kimliğimiz var, bir de nüfus kağıdımız var. Şimdi bu ülkeye ait olan herkesin bir kimliği var. Sahabe de öyle düşünebilirsiniz. Yani herkesin bir sahabe kimliği var. Peygamberi gören o kimliği alıyor Aziz kardeşim. Ha. Ama şu var. Her kimlik sahibi devletin her kademesine gelebiliyor mu? Hayır. Hayır. O şartlar var değil mi? Hani nedir? Eğitim süreçleri var. işte sınavlara gireceksin vesaire. Dolayısıyla sahabeyi de biz aynı şekilde görebiliriz. Buradan şunu gele şuna geleceğim. Esasında bize bugün din adına ulaşan özellikle ibadet dünyamızı, inançlarımızı Şekilendiren rivayetler, değerli kardeşlerim, değerli seyirciler, büyük çoğunluğu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bulunan birinci halkadan gelmiştir. Bu çok önemli. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam elbette ki diğer sahabelerden de gelen rivayetler var ama bir sayım yapmadım elbette ama şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bizim Müslümanlığımızı inşa eden rivayetlerin yüzde doksandan fazlası, şimdi mesela Abdullah İbni Abbas diyorsun. Abdullah ibn Ömer, Ömer diyorsun, Bence. Cabir Bin Abdullah diyorsun, Hazreti Ayşe anamız diyorsun, Ebu Uğreye diyorsun, bunlar nerede hocam Hazreti Peygamberin hayatında? Birinci halkada. Hazreti Peygamber burada düşün, hepsi etrafında. Dolayısıyla biz, herkes sahabi olmakla birlikte, renkler var ya dedik, tonları var, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminden geçme durumlarına göre biz, Dinimizi onlardan alıyoruz. Zaten hocam fakirler de buna çok dikkat ediyorlar. Buyurun. Peygamber Efendimizin son veda hacında 120.000'e yakın sahabenin olduğu söyleniyor. Bunlar doğru mu? Var mı? Bunların ismi kaynaklarda Buna dair bilgiler var mı? Ya bugün çok güzel sorular geliyor ya. Evet. <gülüyor> hocam zaten evet. o birinci halkayı oluşturanlar evet. ıstılahi olarak da müksirün olarak isimlendiriliyor. Hepsi değil. Hepsi değil. E Hazreti Hı, şey değil mesela. Hayır, hayır. Hı. Hayır, müksirün Hı. olarak isimlendirilen isimlendirilen direkt birinci halk olduğu aşikar. Yani buna ne diye sahabeye böyle bir e, arasında derece farkı koyarak buğulandırmaya çalışıyorlar? Evet. Hocam yani bana diyorsunuz ki herkes yeşil ama goyu yeşiller arkaya. Yani tabii ki. Tabii ki. Yani mesela onun benim kalbimdeki yeriyle seninki aynı mı? <gülüyor> Hocam. Evet. Şimdi sonra kim sormuş? Sen sormuştun. Bu soruna bakın şöyle cevap edelim. Değerli seyirciler, değerli kardeşlerim. Ashab-ı kiramın sayısının kaç olduğu ile ilgili, o zamanlar bir sayım yok bildiğiniz gibi bilgisayar sisteminin sayımı, takribi, takribi olarak imam müslüm var ya sahibi Müslim'in sahibi, onun hocası var Ebu Zura, o diyor ki, Hazreti Peygamberin ashabının sayısı ortalama olarak 114 bin civarındadır diyor. Bunu da şuna dayandırıyor, sahabe-i kiramdan bazı insanlar peygamberimizin veda haccını anlatırken, bazı insanlar veda haccını anlatırken, Diyorlar ki peygamberimizin dört tarafı sağ, sol, ön, arka. Böyle baktığın zaman gözün göremeyeceği kadar böyle zifiri, böyle yoğun, böyle kesip bir kalabalık var. Bu kalabalık ne kadar olabilir? Tahmini üzerinden, tahmini üzerinden. 114 bin rakamını söylemiştir. İmam Suyti gibi bilginlerde bunu kabul etmişlerdir. Ancak sohbetimizin başına bağlayarak bir şey diyeceğim. Bakın 114 bin sahabi, bu sahabilerden aziz kardeşlerim, Medine'de vefat edenlerin sayısı 10 bini geçmiyor biliyor musunuz? Bakın. Dağılmışlar, gitmişler, ulaştırmışlar, vesile olmuşlar. Bağla sohbetin başına sen bağla. Ne i̇şte de, biz ne, bunları böyle nereye gitti bu adamlar? öğretmeye gittiler. Tamam, geldiler işte bizim ha, buraya geldiler. Kıbrıs'a gittiler. Sen Diyarbakır'ı bilirsin. Hı hı. Diyarbakır'da hocam benim bildiğim yanlış aklımda kalmadıysa 20 civarında sahabeler, sahabeler, sahabeler şekli olduğunu diğer programda. İşte bu bahsettiğimiz hocam 10.000'in 10 ötesindeki o 114 114.000'den sen bakkallık yaptın, 114.000'den onu çıkar kaç? 114.000'den 10'u çıkarırsan, 10 113.909 çıkar. saygı yapar <gülüyor> mı? 10.000'i 10 çıkar. <gülüyor> Kastınız 104.000. 104. 104.000. <gülüyor> <Heh>, 104.000 <gülüyor> 104 insan nereye gitti? Bunlar İslam'ı anlatmak için yeryüzüne dağıldılar. Hatta ben size ilginç bir şey söyleyeyim değerli kardeşlerim. i̇bn Hacer, i̇bn Hacer Şafii mezhebinde çok önemli evet. bir yeri var. Sen Şafii misin? Evet Şafii olduğun için sana özel bir iltifatta bulunayım. Evet arkadaşlar bu yönetmen de ikide bir beni sıkıştırıyor bir an önce bitir diye. Şimdi i̇bn Hacer diye bir büyük bilgim var. Şafii mezhebinde doğru. çok önemli yeri var. 855 miydi? 850? 8 Atıyorsun. 850'lerde mi? 850'lerde mi? 850'lerde Evet. Şimdi bu zatın sahabelerle ilgili en geniş ansiklopedik eseri var. Sahabelerle ilgili en geniş eseri bu hazırlamış. Kendisine önceki 940 tane kaynaktan yararlanmak suretiyle, 940 kaynaktan yararlanmak suretiyle isimleri bilinen, tandan sahabeleri veya da isimleri hususunda şüpheler olan ama kim oldukları rivayetlerde geçen sahabeleri toplamış az kardeşlerim, 12.300. Tamam, şu anda bizim elimizde o 114.000 sahabeden 12.300 tanesini biz biliyoruz. Niye bunları biliyoruz? Esasında şundan dolayı biliyoruz. Bunların bir şekilde rivayetlerle irtibatı var. Nasıl? İki şekilde. Bir, ya bize hadis rivayet ediyorlar. Ya da direkt şahit oluyorlar. Yok. Yine attınız. Yahutlar rivayetin içinde ismi i̇ki geçiyor. geçiyor ha, rivayetin içinde ismi geçiyor. Ha burada şu isim geçiyor. Bu sahabidir. Ee, kabul üzerinde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi zamanla daraldı. Elimizde zikretmemiz gereken bir iki başlık daha var ama nasıl yapacağız? ya? Hocam şey şöyle soracaksın. yapalım. Evet. Aslında sahabeyle alakalı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim'de evet. övüyor. Evet. Tevbe suresi 100. ayet kerimede diyor ki, "وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُمْ" yani muhacir ve ensar'da onlara güzelce uyanlara bir ihsanin geçiyor. <gülüyor> Bunlar diyor, radıyallahu anhum ve ralouhun. Allah Teala bunlardan razı olmuştur. Onlarda bunlardan razı olmuştur. Şimdi ayet kerime devamında bitiyor. Güzel. Şöyle bir şey var. Yine başka bir ayette ne diyor? Vallahu la yuhliful miat. Allahu Teala sözünden dönmez. Allah onlardan bir kere razı olmuşken sana ne oluyor da sen 1400 yıl sonra neyse küsuratıyla 1350 sene sonra Allah'ın razı olduğu sahabe hakkında ileri geri konuşuyorsun. Çok güzel. Şimdi har harika bir şeye temas etti. Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiram öven çok ayet-i kerimeler. Birinden fazla. Muhammedur Resulullah vellezine mahu eşiddal Ondan sonra <gülüyor> ve <gülüyor> Ayetler anilmez. hocam çok Radıyallahu anhü ve radu an. Bu şekilde ayetler var Şimdi soru şu Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de duruyor mu? Duruyor Bu ayetler bizim için bir şey ifade ediyor mu? Tabi hocam etmiyorlarsa O zaman bizim burada dememiz gereken şey şudur Değerli seyirciler Allah övdü mü bu insanları? Tabii. Övdü Biz de bu kitaba inanıyor muyuz? Övmettim hocam biz bu kitaba iman ediyoruz. Değil mi? Bunun içerisinden bazı ayetler işte benim işime gelmedi kenara bırakayım diyebilir miyiz? Böyle Var miyiz? öyle. Fırsatçılar Olabilir yapıyor da, da biz yapamayız, yani. yapamayız Olabilir hocam. Olabilir miyiz? Olamaz. Allah bunlar övmüşse ve bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de e kıyamete kadar da baki kalacaksa bize düşen şey nedir? Allah'ın emrini yerine getirmektir. Şunu söyleyerek bitiriyorum aziz kardeşlerim. Bakınız. Sahabenin bir kısmına yönelik olarak Hz. Ayşe anamız Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Ömer Efendimiz özellikle onlarla ilgili olarak bir kısım olumsuz tezirat yapılıyor ve bunların arkasında kesinlikle siyasi itikat şemsiyesi altına girmiş siyasi bir düşüncenin olduğunu ve buradan harekette ashabın tamamını kötülenmek isteyen dini lütfen unutmayın. Biz Hz. Peygamber'i ve o peygamberin dinini bizlere ulaştıran sahabesini çok fazla seviyoruz. Ve biz şunu diyoruz, sahabe-i kiram Hazreti Ömer ne diyordu? Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah. Biz de aynı şeyi diyoruz. Ama bizim bu aynı şeyi dememizi biz öğreten kimdir? Sağleyin Hazreti Peygamber Vesselam, Efendimizin kutlu ashabıdır. Allah onlarla ilgili ne dedi hocam? Allah anhum ve anhum ve an. Biz de ne diyoruz? Radıyallahu anhum Ey Rabbim sen onların hepsinden razı ol. Bizi onları sevdir. Bizler onların yolundan ayırma. Bizler onlar vesilesiyle Peygamber aleyhisselam ulaştırdığın için, ulaştırdığın için sana şükürler olsun ey Rabbim. Değerli seyirciler bir sonraki programda buluşmak üzere değerli kardeşlerimle birlikte onların da güzel katkılarıyla birlikte hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.